fakat asıqlar, hadis kitabı ve xeer hadi Hadi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem ve şer al-umurı muhdestatı ha ve kulla muhdeste bidâa ve kulla bidâatın zâllâla ve kulla zâllâla in fil nır. namaz hükümleri ile ilgili derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. hatırlarsanız geçen hafta Cuma namazıyla ilgili hususlara, meselere girmiş. Ve bazı konuları açıklığa kavuşturmaya çalışmıştık. Demiştik ki geçen hafta cuma namazı farzından önce cuma namazına ait kılınacak bir sünnet namaz yoktur. Genelde insanlar cuma namazından önce dört rekat sünnet olduğuna itikat etmektedirler. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hediye, sünneti bunun tam tersidir. Onun sünnetine baktığımızda, onun cuma namazlarını kıldırması ile alakalı gelen rivayetleri incelediğimizde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minbere hutbe verdiği, hutbe irad ettiği minbere çıkıp selam verip Oturup, beklediği, ezan okunmaya başlandıktan sonra onu dinleyip, ezan bittikten sonra da kalkıp hutbesini verdiğini, hutbeyi irad ettiğini biliyoruz. Yani ezanı nerede dinliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Minberde dinliyor. Ezan da Nebi aleyhissalatü vesselam döneminde biliyoruz ki, cuma günü okunan ezan kaç tane? Bir tane, tek bir ezan okunuluyor. cuma günü vakitin girdiğine dair müezzin ezanı okuyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? <gülüyor> ezanı dinledikten sonra kalkıp hutbesine başlıyor. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, dört dekat kıldığı namaz nerede? Bugün insanların kıla geldikleri ve Allah'ın dininden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zannettikleri onamaz nerede? Yok. Böyle bir namaz çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinde yok. Ama hani her zaman söylüyoruz ya. Aslı hadis olmayanın, aslı sünnet olmayanın böyle bir şeye bulacağı neler vardır? Uyduracağı, bulacağı, bulmaya çalışacağı gelip konduracağı deliller. Delil niteliğinde taşıya delil yani sahih olan deliller yahut sahih değil, zayıf olan deliller vardır. Ama bu delilleri incelediğimiz zaman sahih olanların konuyla alakalı olmadığını, sarih olarak gözükenlerin de zayıf olduğunu ne yapıyoruz? Tamam. Anlıyoruz. Bu çok önemli. Birçok meselede İbnül Kayyim Rahimahullah buna değiniyor. Yani diyor bakın, asıl da sünnette, Kur'an'da sünnette gelen ya o konuyla alakalı hiçbir şeyin gelmediği bir meselede, insanların daha sonradan bidat çıkardığı, onunla ilgili bir şeyler uydurup, yapa, be, yapa geldikleri hususlara bakın, ibadetlere, inanışlara, itikatli meselelere. Ya diyor, konuyla alakalı olmayan deliller getirirler, sahihtir. Mesela, yani örnek olsun diye söylüyorum, rabıta meselesi tarikatlarda. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinde zikretmediği, emretmediği son dönemde çıkmış uydurma bir bid'at. Ama insanlar cahil olunca kandırmak kolay. Diyorlar ki ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki alemlen suresinde Ya eyhellezine ya eyhellezine amenu ey iman edenler sabredin. Sabredin ve sabiru Sabrı da devamlılık gösterin. Sabra sebat edin. Ve <gülüyor> Rabitu, Rabıta yapın diyorlar. Yani delil, delil sahibi tereddütsüzce Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerde ne var arkadaşlar? Sıhhat sorunu yok. Bizler iman ediyoruz ki Kur'an-ı Kerim bizlere Allah katından indirilmiş Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti için ne yapılmaz? Sahih mi denmez? Değil mi? Yani sonradan sokulmuş, birileri tarafından yazılmış denmez. Ayet, evet, ayet. Ama konuyla alakalı mı? Konuyla alakalı değil. Ey imanına sabredin, sabırda sabah gösterin. Ribat edin. Ne demek ribat? Savaşlarda nöbet tutun. Yani bugünkü tarikatçıların yapmış olduğu ile hiçbir alakası yok. Ya da ne yaparlar? sarih konuyla alakalıdır ama delil ne değildir? Sahih değildir. Uydururlar. Onunla alakalı uydururlar. Birçok mesele de böyledir. Mesela kandil geceleriyle alakalı da böyledir. Bakın adamlar sana konuyla alakalı apaçık tam böyle konunun üstünde oturan hadisler getiriyorlar. Bu gecede kim bin rekat namaz kılarsa ve her rekatta şu kadar İhlas suresi okursa, kim bin defa Bugün de la ilahe illallah vahdehu la şerike leh Evet. Deliller çok açık. Ama sahih mi? Değil. Uydurma. Niye? Çünkü bidat ehlinin şöyle bir usulü var. Şöyle bir kuralı var. Şöyle bir kaidesi var. Önce inan. Kulaktan duyduğun, sana ulaşan komşu teyzenin söylediği hocanın söylediği şeye. Önce inan. Sonra sana sorulursa eğer birisi gelip karşına sünnet sahibi, sahibi sünnet. Birisi çıkar da ya kardeşim böyle bir şey yok. Bunun delili nedir diye sorarsan o zaman gider delil araştırırsın ki buluruz bir şeyler uydururuz. Mantığı. Birçok mesele de böyle. İtikadi meselelerde de böyle. Namaz konusu da cuma ile alakalı. Cuma'nın öncesindeki sünnetle alakalı da, deyince onlara ya kardeşim yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hediğinde, sünnetinde böyle bir namaz yok. Ne yapıyorlar? Dolaşıyorlar. Devran ediyorlar. Kimi zaman hadislerle kimi zaman ilim ehlinin o manaya gelme, gelmeyen sözleriyle bizlere delil sunmaya çalışıyorlar. Ama biz geçen hafta onları açıkladık, hatırlıyorsunuz. Mesela İmam Bukhari'nin sahihinde bab başlığı olarak بَابُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ وَقَبْلَهَا Cuma'dan önce <gülüyor> Cuma'dan sonra ve Cuma'dan önce namaz bahsi. Bunu getirebilirler. Bunun cevabı nerede arkadaşlar? Bir önceki derste ne yapabilirsiniz? E, bulabilirsiniz. veya da buradan bir kardeşimiz bize ne yapabilir? Bunun cevabını verebilir. Yani İmam Bukhari bu bapta Cuma'dan sonra ve Cuma'dan önce namaz bahsi olarak zikrettiği bu bapta bizlere Cuma namazından önce bir sünnet namazının, Cuma <gülüyor> sünnetinin olduğuna işaret mi ediyor? Yoksa olmadığına mı işaret ediyor? Bunu nasıl anlayacağız? Tolga ne diyorsun bununla alakalı? Bukhari burada Cuma'dan önce namaz var mı, yok mu? Soru-cevap Soru -cevap tarzında soruyor aslında. Peki bunu nereden anlıyoruz? Bu BAP'taki hadise bakıyoruz. Bu BAP'ta zikrettiği hadise ne var? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma'dan sonra namaz kıldığıyla alakalı rivayet var. Rivayetin içinde ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Cuma'dan sonra namazdan ayrılmadan, camiden ayrılmadan namaz kılmazdı ve iki rekat kılardı. Diyor. Peki buna benzer sahihin de kitabında bab başlığı var mı? Hatırlıyor musunuz Buhari'de? Ne demiştik? Buna benzer bir bab başlığı da var. Ne demişti Buhari? Bayramdan önce ve sonra namaz, namaz bahsi. Yani. Bizler biliyoruz ki ilim ehli diyor ki bayram namazından önce ne yok? Namaz yok. Namaz yok. Nafile namaz yok. Bu hali burada ne yapıyor? Yani bununla alakalı ne yapılmış? Rivayet olunmuş mu? Olunmamış mı? Peygamberden, bayramdan önce namaz varit mi? Değil mi? Nakl olmuş mu? Olmamış mı? Sonra da konuyla alakalı ne yapıyor meseleyi? Kesin bir şekilde sonuca bağlıyor. Diyor ki, rivayette, çünkü hadisçilerin şeyi, metodu budur. Başlığı atar. Ondan sonra altında hadisi getirerek... Onla alakalı ne soru sorduysa soruyu çözer. Fıkhi mesele konusunda bir hüküm çıkardıysa o hükme, o hadiste cevap vardır. Falanca dediği, falanca dediği, pek ne yapmazlar? Değilmezler. Evet. <gülüyor> evet. Yapılan başka bir hata arkadaşlar. Özellikle bizim memleketimizde bu çokça yapılıyor. Cuma'ya geç gelen ve İmam hutbedeyken camiye giren insanlar neyi terk ediyorlar? Tahiyyetül Mescid camiye girerken kılınacak iki rekatlık namazı birçok insan ne yapıyor? Terk ediyor. Diyorlar ki ya kardeşim hutbeyi dinlemek farz. Bu sünnettir. Ee, hemen girer girmez oturmamız lazım. İmamı dinlememiz lazım diyorlar. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde daha önceden de nakletmiştik. Hatırlarsınız. Cuma namazı hutbesinde bile peygamber Aleyhisselam camiye giren, oturan sahabe ne yapıyor? Kalkın. Soruyor namaz kıldın mı diyor önce. Ondan sonra diyor ki kalk iki rekat namaz kıl. Kalk diyor iki rekat namaz kıl. Hutbesini kesiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hutbesini kesiyor ve onun emrine sizden birisi mescide girdiği zaman camiye girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın emrine muhalefet eden sahabeyi orada insanların önünde ne yapıyor? uyarıyor. Çünkü Allah'ın rızası var orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hevasından aklından bir şeyler emretmiyor. Bir rivayette diyor ki aleyhissalatu vesselam اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْتُبُوا Sizlerden birisi. Cuma günü imam hutbedeyken gelirse ki biz geçen hafta söyledik yani Cuma'ya. İmam Minber'e çıktıktan sonra gelenin listede neyi yok, kayıtlarda yeri yok, adı yok. Melekler ne diyor rivayette aleyhisselam? İmam minbere çıktığı zaman defterleri kapatıyorlar. kapatıyorlar. İlk gelen deve kurban etmiş. İkinci gelen <gülüyor> sığır. Üçüncü gelen koyut, koç. Dördüncü vakitte gelen tavuk. Beşinci vakitte gelen yumurta. Artık imamlar, imam minbere hutbeye çıktığı zaman birisi geliyorsa eğer listede ne olmuyor? Kaydı yok. Kaydı yok. diyor ki aleyhisselam mesela imam da hutbe verirken gelen bir kimse ne yapsın? Gelirse eğer fele yerka fal yerka Arapça da bu emir ifadesi. Emir kipi. Kılsın. Rek'ataini iki rekat namaz kılsın. Ve letecavvez fihema ve bu iki rekatı kılarken ne yapsın? Çabuk olsun. Yani İlk rekatta iki buçuk, üç sayfa, ikinci rekatta bir buçuk sayfa okumasın. Tabii bizim memleketimizdeki insanlar için bu geçerli değil. Kılsa kılsa ihlasla Kevser'le ihlasla kılar. Değil mi? <gülüyor> yani orada hızlı kılsın diyor Leshet-i Niye? Çünkü hutbe okunuyor ya. Hem sen kendin meşgul olma, hem etrafındaki insanları meşgul etme. Ama o namazı kıl. Bazıları ee, uydurma hadisler veyahut da batıl hadisler, zayıf hadisler getirerek ne yapıyorlar? Ee, diyorlar ki, peygamber buyurmuş ki, hutbede, imam hutbeye çıktığı zaman, minbere çıktığı zaman فَلَا صَلَاتَ وَلَا kelam Ne namaz vardır ne de kelam vardır. Buna da demiştik için <gülüyor> Evet, hadisin bir kısmı doğru. Konuşmak yok. Hatta yanındaki kişi emri bil mağruf bile yapamaz. Ya, adam konuşuyorsa sus bile diyemezsin. Hapşulursa, Allah bile diyemezsin. <gülüyor> i̇mam, peygamberin adını andığı zaman, salat bile, ne diyor ilim ehli? Getirme. Zeftal olan, uygun olan bu. Ama felâ salate, felâ salate namaz yoktur. Hayır. Namaz vardır imam hutbedeyken. Kim için vardır? Camiye. İmam hutbedeyken, yeni giren için Vardır. Bu mesele önemli mesele arkadaşlar. Bu hususta ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Bazıları da ne yapıyor? İmam hutbede görüyor, geliyor, oturuyor. Ondan sonra dinliyor hutbeyi. Hutbeden sonra hemen kalkıp namaz kılıyor iki hareket. Bu da yanlış. Çünkü cuma namazı olsun normal namazlar olsun ve herhangi bir vakit olsun. Sünnet olan hatta birçok ilim ahliline göre farz olan bir kişinin camiye girdiği anda oturmadan ne yapmış ne yapması gerekiyor? İki rekat namaz kılması gerekiyor. Yani camiye girildiği zaman insanın üzerine düşen bir farz var, görev var. O da ne? İki rekat namaz kılması. Evet. Bu hususta önemli bir husus. Tabi cuma namazında yapılan hatiplerin yaptığı bazı hatalar var. Onlara da kısaca değinelim. Evet. Mesela bazı hatipler Cuma kürsüsünde, minberinde yani Cuma hutbesinde hutbeyi öyle uzatıyor ki saatlerce sürüyor. 40 dakika, 50 dakika, 1 saat. Tabii bizim için konuşmuyorum. Bizim memlekette genelde çabuk biter. Yani Arap ülkelerine gittiğin zaman 40 dakika, 45 dakika, 1 saat, 1.5 saat bile süren Cuma hutbeleri var. Tabi bu da şey değil. Sünnete uygun değil. Yani rivayetlerde <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cuma hutbesini orta tuttu, fazla uzatmadığı nakl oluyor. Mesela diyor ki Ammar İbni Yasir radıyallahu an, Semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul innetuleh salatir raculi ve kasra hutbetihi me'innetun min fıkhihi diyor ki aleyhissalatü vesselam kişinin diyor kıldırdığı namaz uzun yani cuma namazından bahsediyor. Hutbesini de diyor, kısa tutması onun fıkhının, dini, anla, dini konuda anlayış sahibi olmasının neydir bir alametidir diyor Allahü Teala. Belirtisidir, çok önemli. Yani sürekli diyoruz ya, geçen haftaki Riyaz Suhail'in dersinde de "Xiarykum fil jahiliyeti, xiarykum fil İslam ida fakihu". Allahü Teala buna çok işaret ediyor. Yani dinde ilim sahibi olmak ve yüzeysel bir ilim değil derinlemesine, tabi derinlemesine ilim derken hilafi, ihtilaflı meseleler değil. O konuda Allah'ın kelamını, peygamberin sünnetini bilmek. Yani dinini basiret üzerine yaşamak. Bugün birçok insana baktığın zaman, yani dini konuları hep kulaktan duyma olarak yaşıyor dinini. Ama Aleyhisselatü Vesselam işaret ettiği husus çok önemli. Diyor ki, cahiliyedeki hayırlılarınız, cahiliyedeki en hayırlılarınız, İslam'da da en hayırlılarınızdır. Şayet Allah'ın dininde fıkıh sahibi olurlar aslında. Burada diyor ki, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir insanın hutbesini kısa tutması namazını uzun tutması ki namazdaki uzunluğun ölçüsü az sonra gelecek. Ne kadar olmalı? Yani? Bunu da kendimize göre anlayamayız arkadaşlar. Hep rivayetler birbirini açıklıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bir bütün. Buradan çıkarak da gidip Cuma hutbesinde Bakara Suresi okunur diye ne yapamayız? Hüküm. Çıkaramayız. Aleyhisselatü Vesselam. A'la suresini ve Gaşiye suresini okuyor. İlk rekatta Ala, ikinci rekatta Gaşiye okuyor. Bazen cuma suresinde Münafıkun suresini okuyor. Yani uzunluk bu kadar olsun. Dini yaşarken hep böyle yaşamak zorundayız. Zikir. Ela bi zikrillah <gülüyor> kulub. Allahu Teala'yı kalpler kalpler ancak Allahu Teala'yı anmakla, zikretmekle mutmain olur. E, bunu nasıl anlayacağız? Halka kurup ...kol kola girip... Ah, ah, ah ...diye boğazlarımız yırtılana kadar bağırarak mı yapmayı anlayacağız? Işıkları kapatıp, taşlar dağıtıp, tesbihler dağıtıp... ...gözlerimizi kapatıp, kim gözlerini açarsa kör olur diye insanları korkutarak... ...ortaya bir orkestra şefi geçirir gibi bir zikir başı, zakir ...getirerek herkesin sessiz bir şekilde zikir çekmesi, toplu bir şekilde zikir çekmesi olarak mı anlayacağız? Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti uygulayış biçimi olan ashabına tavsiye ettiği camiye girerken, çıkarken, tuvalete girerken, başına bir musibet gelen insanı gördüğün zaman sabah akşam zikirleri olarak mı anlayacağız? İşte dinde fıkıh bu. Konuşuyoruz geçen adamla. 22 yıldır diyor ben diyor nakşiyim hocam diyor. Gidiyorum diyor. Kalbim diyor huzurlu. Çok iyiyim diyor. Elhamdülillah. Dedim, Kur'an okumayı biliyor musun? Diyor, yani ya çatpat, böyle tam değil. Dedim, ya İspanallah. Tuvalete girerken okunacak duayı biliyor musun? Ya işte, tam değil ya, ezberleyemedik. Camiye girerken, dedim, hangi zikirden bahsediyorsun o zaman yani? Ya işte biz diyor, ışıklarımızı kapatıyoruz. Ondan sonra o şekilde diyor. Ya Budistler de, yoga yapanlar da huzur buluyor, kalbi rahat. Ölçü bu değil ki. Ölçü, o ayeti, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَا اِنِّ الْقُلُوبِ gibi. Allah'ı anmakla, zikmetmekle ilgili ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uygulamış? Ölçü bu. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazı kısa olurdu. Şey, namazı, bir insanın namazının uzun olması, hutbesinin kısa olması onun fıkhının alametidir. Hadisini ne yapıyoruz? Bakın daraltıyoruz, daraltıyoruz. Peygamberin sünnetiyle açıklığa kavuşturuyoruz. Dini her konuda bu şekilde olmamız lazım arkadaşlar. Yani dini bir ayete göre, bir genel umum ifade eden, mücmel olan, kapalı olan bir ayete, bir hadise göre temel alarak farklı şekilde kendi kafamıza göre yorumlarsak bugünkü manzara ortaya çıkar. Nakşisi Nakşili'yi anlıyor, Kadirisi Kadirili'yi anlıyor, Rufaisi şiş batırmayı anlıyor. Öyle mi? Yani kılıç kalkan ekipleri onu anlıyor. Sema yapan semayı anlıyor. Ama din nasıl anlaşılması lazım? اِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ Bir şeyde ayrılığa düştüğün zaman, ihtilafa düştüğün zaman, anlaşmaya düştüğün zaman Allah'a ve Rasulüne Allah'a ve Rasulüne döndürmenin de kuralları, usulü var. Hadisleri birbirine döndüreceksin, ayetleri birbirine döndüreceksin, hadisleri ayetlere döndüreceksin. Bu şekilde. Demek ki bir insanın hutbesini uzun, uzun tutması, namazını kısa kıldırması bu adamın dinde fakih olmadığını gösteriyor. Dininde ilim sahibi olmadığını gösteriyor. Ki, rivayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma suresini okuduğu tamamıyla ya da Münafikun suresini ikinci rekatta okuduğu. Bazen sebbihisme rabbike la'ala, bazen de hel etâki hadithul gâşiyah. Surelerini okuduğunu görüyoruz. Hayatımda Türkiye'de bu yaşıma kadar cuma namazlarını kıldığım süre içinde bu sünneti uygulayan bir tane yer gördüm sadece. O da birkaç hafta. Denk geldi o da. Delikanlı camide ilk rekatta sebbihis merabbike'l a'la ikinci rekatta da hel etâke hadisul gâşiyâ suresini okudu. Şu yaşıma gelmişim hemen hemen her hafta camide imamlar namaz, neyi, namazı neyle kıldırıyorlar? Vel asr. İnnâ a'taynâkel kevfer. Kul huvallahu hadd. Yazık. <gülüyor> evet. İmamların hutbede yapmış olduğu hatalardan bazısı da arkadaşlar Hutbede böyle özel günlere, özel gecelere dinde ol olmayan yahut da yani böyle e, özel haftalara değinmesi. İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diyor hutbesi şöyle olurdu. Kâne yuallimu ashabahu fî hutbatihi kava'idel İslam Dinin kurallarını öğretirdi. Ve şerai'ah ...dinin şeriat emirlerini öğretirdi. Namaz, oruç, hac, zekat, cenaze... Bu meseleler yani o kadar insan toplanmış, gelmiş... ...hele hele bugün insanların sadece cuma namazı kıldığı... ...haftada bir kere cuma namazı için camiye... ...namaz kılmak için geldiği bir dönemde... ...biz insanlara sokağa tükürmeyin... ...yeşil... ...ay haftası... ...gibi, kutlu doğum haftası gibi şeyler var. Ya adam namaz kılmayı bilmiyor. Rükudan kalktığı zaman Semi -men hamide demeyi bilmiyor. Sen ne yapıyorsun insanlara? Bu şekilde konulardan bahsediyorsun. Ve diyor Onlara emirlerde. Emir maruf. Ve enhahum fi khutbati. Yani Nebi bir Vesselam'ın sünneti bu. Hatta bir âlemin şu sözü çok hoşuma gider. Diyor ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve ondan sonra sahabe döneminde Müslümanlar ne yaptılar? Birçok Zafer kazandılar. Savaşlarda muzaffer oldular değil mi? Bedir savaşları, Uhud savaşları, Hendek savaşları, Yarmuk gibi. Değil mi? Müslümanların aynı calut daha sonraları. Yani Birçok böyle katıldığı şeyler var. Savaşlar var. Diyor ki o alimin, o sözü çok hoşuma gitmişti. Hiçbir zaman diyor, hatipler, Peygamber Aleyhisselatü ashabı hutibede ne yapmıyorlardı? Senesi devriyesinde, sene devriyesinde, işte bu sene, bugün yine, bu hafta Bedir Savaşı'nı kutluyoruz sizlerle. Bir daha da ihya etmekten mutluluk duyuyoruz gibi böyle. Yahut da hutbede bugün veyahut da geçen hafta Müslüman orduları muzaffa, böyle bir şey yok. Hutbede sünnet olan, peygamberin hedini arkadaşlar, hatibin orada yapması gereken insanlara İslam'ın kaidelerini, kurallarını, Allah'ın emirlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine yapmış olması, öğretmiş olması gerekiyor. Bu <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam iki tane hutbe veriyordu. Cevabı İbn-i diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, iki hutbe verirdi yeğlisu beynehuma iki hutbe arasında ne yapardı otururdu. Yakra'ul <gülüyor> Kur'an, Kur'an okur ve yevekkirun nas insanlara öğüt verirdi. Yapılan hatiplerin yaptığı başka bir hata merdiven basamakları için hatipler ne yapıyor böyle çıkıyor. Her basamakta ne var? Bir dua var. Hematikte okuyan arkadaşlar bilir. Onları öğretirler. Bilir. Hiçbir delili yok. Nasıl abdest azalarını yıkarken, elini yıkarken şu duayı, yüzünü yıkarken şu duayı okuyacaksın. Diğer e, şey, dualar var. Bunlar sahih değil. Aynı şekilde sağ ayaklarıyla böyle tek tek çıkıp ne yapıyorlar? Her basamakta özel bir dua okuyorlar. Böyle bir dua yok. <gülüyor> Sonra tamamen basamaklardan çıkıp son basamağa geldiğinde imam ne yapıyor? Ellerini yeniden açıyor yahut da zaten ellerini açarak çıkıyor. Bir daha daha bir dua ediyor. Kıbleye doğru dönerek. Sonra duadan sonra ellerini yüzüne sürüyor ki yine duadan sonra ellerin yüzüne sürmesiyle alakalı gelen rivayetler zayıf. Rivayetler var ancak zayıf. Ellerin duadan sonra yüzüne sürmesiyle alakalı yüzüne sürüyor. Şeyh Hulusi'na bin Temir diyor ki duaul imami Ba'da su'udihil minbara la asla İmamın imamın minbere çıktıktan sonra Dua etmesinin bir aslı dinde aslı usulü yoktur. İmam-ı Nevi Allah diyor ki bazıları diyor ki ya kardeşim İbn Teymiyye zaten zaten Vahhabi değil mi? Yani insanlar o kadar cahil bir durumdular ki yani İbn Teymiye'nin mi önce Muhammed bin Abdullah'ın önce geldiğinden haberdar değiller yani. Hatta bir tanesi diyor ki kendi bana dedi yani "Ya diyor öyle konuşuyorsun da diyor. İbn Arabi bu kadar hata ettiyse İmam Ebu Hanife diyor bunun hatalarını nasıl göremedi? <gülüyor> yani İbn İmam Ebu Hanife 150'de vefat etmiş. İbn Arabi 630 küsur yıllarda, 600 yıllarda vefat etmiş bir adam, bir zındık. Yani Ebu Hanife'den 500 yıla yakın sonra yaşamış bir adam kendi dünyasında bir La Fontaine masallarının olduğu ne var? Hayat var. i̇bn Arabi sanki İmam-ı Ebu Hanif öyle yaşadı. İmam-ı Şafii alimlerinden, muteber âlimlerinden bir tanesi diyor ki yukruhu fil khutbeti umur. Khutbede diyor bazı şeyler, şu meseleler vardır ki bunlar diyor mekruhtur. İpteda ahel cehaletu. Bazı cahillerin diyor ortaya çıkardığı bidet olan şeylerdir bunlar. Minha. Bunlardan bir tanesi. Ed Duâ eden tehâ sûûduhu kable en yani minberin basamaklarını çıktığında oturmadan önce imamın ne yapması? Dua etmesi. Buraya cahil insanların yaptığı bir şeydir. Bakın imamın ne verehalim oluyor. Riyazu's-sâlihin adlı kitabını okuduğumuz hadisin kokusunu almış, hadisi yaşamış bir alim demiyor ya kardeşim. Kutbede, cuma vakti, mübarek bir vakit, güzel bir vakit. Dua yani imam. Dua ediyor ne güzel bir şey yapıyor. Demiyor. Niye? Çünkü Allah'ın dininin tamamlandığını bilen bir alim. Diyor ki, cahil kimselerin çıkardığı biletlerden bir tanesi de nedir? İmamın masamaklarına çıkarken dua etmesi. Yani şöyle bir yaklaşım yok. İmam-ı Nebevi de Rahimahullah. Bugünkü insanların söylediği gibi ya bu konularda çok şiddetli olmayın. Böyle diliniz keskin olmasın. Sert konuşmayın. Ümmetin arasında ihtilafa sebep olmayın. Demiyor İmam-ı Neve. İmam-ı bugün herkesin kütüphanesinde riyaz Salih'in 40 Hadis adlı kitaplarının olduğu alim. Şam diyarının hadis muhaddislerinden bir tanesi. Birçok meselede. <gülüyor> Yapılan başka bir hata arkadaşlar. İmamın hutbe vermek için minbere çıktığında cemaate selam vermeyi terk etmesi, selam vermemesi. Yani doğru olan nedir arkadaşlar? İmam hutbe minbere çıkar. Selamu aleykum ve rahmetullah der. Oturur, ezan okunur. Ondan sonra hutbe başlar. Ama bugün insanlara imamların selam verdiğini gördünüz mü hiç? Vermiyorlar. <gülüyor> Yapılan başka bir hata Cuma günü hutbede imamlar ne yapmıyorlar? Hutbeyi Hace'yi okumuyorlar. İnnel okuduğumuz bizim burada hutbeyi hacî. okunması gereken Nebi sallallahu aleyhi ve okuduğu en çok okuduğu yerlerden bir tanesi Cuma hutbesi. İnnel hamdellillahi nehamaduhu ve nesta'yuhu ve nestağfiruhu ve ne tolu eyleyh. Bizim bugün de okuduğumuz ve çoğu zaman okuduğumuz Hutbe-i Hace. Ne yapılmıyor? İmamlar tarafından okunmuyor. Yapılan başka bir hata ki bu da yaklaşık 5-6 senedir var herhalde. Daha öncesini hatırlamıyorum. Her hafta hutbeyi bitirirken ne yapıyor imamlar? Sanki hutbede okunması gerekirmiş, çatmış gibi. Et taibu minez zemmi kemen lazem bela. Ne demek? Et taibu minez <gülüyor> Günahtan kemen lazem beleh. tövbe edenin tövbesi yokmuş gibidir. Hiç günah işlememiş gibidir. Bunu her hafta okuması yani bu, bu bir tezkiredir. Öğüt verme sözüdür cümlesidir. Ama bunu böyle bir kalıp olarak her hafta söylemek nedir? Yanlıştır. Buradan ne yapmak lazım. Dikkat etmek lazım. Yine <gülüyor> aynı şekilde ilim hali zikrettiği bir mesele. Her hafta İnna Allāh ya Muhrrib al ve wal-Iḥsan wa-i'tā'id al-Qurb wa-ainha bu ayet her hafta okunması yani sürekli okunması. Bunun da sürekli okunması nedir? Yanlıştır. <Gülüyor> Aynı şekilde İlim-i Halizik ediyor. Her hafta sürekli bir şekilde sanki hutbedenmiş gibi. Ne yapılması? Bazı hatiplerin bazı padişahları, bazı e, halifeleri, e, bazı kralları, bazı yöneticileri ne yapmış olması? Sürekli yani sürekli zikretmiş olması. Evet ilim ehli şunu zikrediyor. ehl Sünnet vel cemaatinin bir özelliği de yöneticilerine ne yapması? Hayırlas, salah ile onların salih insanlar olması için dua etmesi. Allah yöneticilerimizi ıslah ile, onların danışmanlarını ıslah ile onları kitabını ve sünnetini tatbik etmeye muvaffak eyle. İdat ehlinin belirgin bir özelliklerinden bir tanesi nedir? Kürsüde, minberde, hutbede, yöneticiler hakkında beddua okumaları, onların aleyhine alenen konuşmaları. Diyor ki Molla Ali'ül Kari Ve aslu hadel fesadu bu diyor Münker'in, bu yapılan hatanın diyor, sebebi sünnete uymayı terk etmek ve bidatlere uymak, yapışmaktan dolayıdır. diyor. Bazı diyor sultanlar, padişahlar ve umara yöneticiler hatiplerin kendi ismini özellikle anmasını istedi hutbede. Sonra diyor fakileluhum, "لم Sonra da devam ediyor. Diyor ki, sonra da diyor, bazı şeyler halifeler yani yöneticiler kendi isimlerinin anılmasını istedi ama Hatip cümleye birden onun ismiyle başlayamaz. Ne yapacak? "Khulafa'nın Ebubekir, Umar, Osman ve Ali sürekli her hafta" Ondan başlayacak. Sonra kendi ismi anılacak. Bu da nedir? Yanlıştır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan başka bir hata Hatib'in imamın hutbedeyken Dua esnasında hutbede. Dua ederken ne yapması? Ellerini kaldırması. Rivayet var. Rivayet Sahih Müslim'de. Diyor ki Hüseyin İbni Abdurrahman Kale ra'a emaratu bnu huaybe bişrebne mervan alel minber O ma'ara bişrebne mervanı minberde hutbede görüyor. Ve o, Cuma günü <gülüyor> ellerini Cuma günü hutbede ellerini kaldırmış bir şekilde dua ederken görüyor. Kabbah Allah diyor ki, Kabbah Allah hataynil yedeyn. Allah diyor bu iki eli ne yapsın? Mahvet. İki elini. Duaya bakın arkadaşlar, sahih-i Müslim'de. Lekad niye diyor ki, Lekad ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehu ala'l minber. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i minberde, hutbedeyken gördüm. Ma yezidu ala hâzihi. Diyor şu işaret parmağından fazla bir, onu hareket ettirmesinden doğada onu kaldırmasından şu şekilde başka bir şey yaptığını görmedim. Yani doğada sallallahu aleyhi ve sellem şu parmağını kaldırıyor. Onun sünnetinden biliyorsunuz. Doğada bunu kaldırması. Bu görüş diyor ki İlmi İmam Malik'in görüşü ve İmam Şafii'nin ashabının görüşü de bu. Hutbedeyken doğada ne yapılmaması? Ellerin kaldırılmaması. İbn-i Teymi'ye rahimahullah diyor ki ve yukrahu lil imami ref'u yedeyhi hâlet dua fil hutbe. Hutbede dua esnasında imamın ellerini kaldırması kerihdir. Ye ennen sallallahu aleyhi ve sellem innemâ kâne yuşhîru bi usbu'ihi idâ da'a. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbede dua ederken ne yapardı? İşaret parmağına işaret ederek dua ederdi. Ve kâle Ebu Şame Ebu Şame diyor ki ve tebi'ahus suyutî Imam Suyuti de diyor. İmamların diyor hutbede ellerini kaldırarak dua etmesi amma rafu eydihim ellerini kaldırmaları en de dua dua esnasında on kadima eski bir bid'attir. Yani uzun zamandan beri işlenen bir bid'attir. İbn Abidin de Hanefilerden bunun kerahatine ne yapıyor? Nasıl ediyor? Yani kerahat olduğunu söylüyor ki bunun da ...tahrimen mekruh olduğu ilim tarafından ne yapılıyor? Zikrediliyor. Buna ne yapılması lazım? Dikkat edilmesi lazım. Evet. Buna da değindik. Bunu eğitim İnşallah önümüzdeki hafta... ...kaldığımız yerden... devam ederiz. Soru sorular arkadaşlar varsa... evet. Yani ilim ehli diyor ki İmam ne yapmaz camiye girdiğinde Tahiyyatül Mescid kılmaz Evinden çıkar Ne yapar Minber otur Hatta diyor, onun için bazı ilim ehli diyor ki onun için Cuma'dan önce Allah'ın dilediği kadar Namaz kılma meselesi imam için geçerli değildir. Camiye ilk gelen için geçerlidir diyorlar. Evet. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evi de camiye komşuydu. Camiden olduğunu, cami hükmünde olduğunu söyleyenler de var. Evet. Hutbeye <gülüyor> çıkıp imam selam verdiği zaman hutbe başlamış oluyor. Henüz hutbe başlamamış oluyor. Öyle mi? Hutbe ne zaman başlıyor? İnnelhamdelillah <gülüyor> diye artık Allah'ım ile peygamberine salat ile Allah'ım sena, peygamberine salavat. o zaman hutbe ne yapıyor başlıyor. Yani imam mesela diyelim bu soru şunu da hatırlattı bana. Diyelim ki imam hutbeye çıktı, selam verdi, oturdu da ezan okunuyor. Yanındakilerde konuşuyor. Başladılar konuşmaya. Çekler ödendi mi? Kartlar ödedik mi? Ne zaman gelecek mal? Sen de derslediğin de dedin şimdi hutbede yanındakine sus dersen. ne yapmış olusun? Boş İşle uğraşmış olursun. Boş iş yapanın da yani ecri ya gitmiştir. Şey Sevabı gitmiştir. Hut Ne yapabilirsin? Burada imam hutbeye başlamadı daha. Sustur diyeceksin kardeşim susun. Bak biraz sonra hutbe başlayacak. Orada emri bu mağruf yapabilirsin. Evet. Evet. Evet. Hocam o, hutbe bazı şeylerde bu e, imam hutbeye çıktığı zaman dua ettiği zaman cemaat amin diyor. Bunu evet. Uyunu olan temin yapmamak. Amin yapmamak. Hani çünkü Sünnette olan Peygamber Aleyhisselam e yaptığı gibi yani doğasını edip parmağını işaretlemesi ondan sonra da doğayı da fazla uzatmadan bitirmesi. Evet İlker abi. Cuma'dan sonraki iki rekat gelecek o konu gelecek. gelecek. Cuma'dan sonraki Sünnet bahsi gelecek inşallah. Evet. Cuma'dan yani, evet. ve Cuma çıktığı zaman ayet okuyor ya dedi ki siz o ayet. Allah'ın e, e birazdan e önce ve imamın içinde olan ayet. Hm. Ona da bakalım inşallah onun alakalı. Şu an şey söylemeyeyim ben. Evet başka orada nasıl. Yani biz çok ülkede görüyoruz bunu hutte de en son olarak şeyin hatırlatılması, Allah'ı ﷻ selamü aleyküm selam'a salavatın hatırlatılması Hı. ve imamın her hutte'nin akabinde dua etmesi. Bunlar. İşte onlara dedik yani İmam Nibi Aleyhisselam dua ettiğinde parmağını vardı kaldırırdı. Ama sürekli hani bunu belli bir kalıba sokarak hani bizim memleketimizde genelde ne yapılıyor işte? Aizel-i İslami gibi aynı kalıpla aynı şeyde. Bunlar Nibi Aleyhisselam'ın sünnetinde yani o kalıplarla yaptığı bir dua değil. Peygamberi salat ile alakalı da onlara inşallah önümüzdeki hafta cevap de <gülüyor> Evet, yani sünnet olan ikinci ötbeye de Allah'ı hamd ederek, Peygamber'e sena ederek başlamaz. Evet. Yani, Avrupa'da cuma namazı kılmanın hükmü nedir? Burada ezan okunmuyor diyor. diyor. <gülüyor> Avrupa'da cuma namazı kılmanın hükmünden önce Avrupa'da yaşamanın hükmünü <gülüyor> şey yapmak lazım. Bilim ehli diyor ki Avrupalı kardeşlerimize oradan hicret edin, oradan göç edin. Orada onlarla yaşamayın. O bölgelerde, o topraklarda bulunmayın diyor. Yani eğer yaşamış olduğu yerde cami yoksa, <gülüyor> cami hükmünde bir yerde yoksa ölen namazı kılacak, yapacak bir şey yok. Ama onun üzerine düşen, oradan ayrıl ayrılması, cuma namazını <gülüyor> kılacağı yeri aramadan önce oradan hicret etmiş. Evet. Subhanakallahumma ve hamdik. Aşhedü la ilahe illa ent. Estağfirullah